1849 numaralı konu, Mesud bin Halit'in etinin bereketlenmesi, Resulullah'a bir koyun gönderdim, sonra ihtiyacımı görmek üzere bir yere gittim, Hazreti Peygamber koyunu kestikten sonra yarısını bize göndermişti, hanımım Ümmü Hanas ile karşılaştım, baktım ki yanında et vardır, ey Ümmü Hanas, bu et nereden geldi, dedim, senin dostun gönderdiğin koyunun bir parçasını bize göndermiştir, dedi, neden çocuklara yedirmiyorsun, dedim, onlara yedirdim, bu geriye kalandır, dedi, oysa biz iki üç koyun keserdik de onlara yetmezdi.